Rabbiniz tarafından bir kolaylık ve lûtuftur. Artık kim bundan sonra, karşıdakinin hakkına tecavüz ederse, ona son derece acı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz. Sizden, öleceğini hisseden herhangi biriniz, geriye mal bırakacaksa, annesi, babası ve akrabaları için, Münasip bir tarzda vasiyet etmesi, size farz kılındı. Bu, haksızlık yapmaktan korunan takvalılar üzerine borçtur. Kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali, değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz, Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Vasiyet edenin, hataya düşüp, haksızlığa kaymasından, ve günaha girmesinden endişe edip ilgililerin arasını bulan kimse hiçbir vebale girmez. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim